Elhamdülillahi Rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ve ala abdihi ve resulihi nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyen bi ehsanin ila yu amma abad. Bugün 23 Şubat 2014 Pazar İbn Husayn'in vasıya şerhine talihler derslerimizin 25. dersi. Evet. Evet. Birinci baskı sayfa 198. De kaldık evet. 98'de kaldık. 3. ayette kaldık. 198'de. Kaldık. 198'de kaldık. 3. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillet <gülüyor> İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere aşağıda size bildirilecek dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Allah dilediğine hükmü verir. Maide 1. Sizin için helal kılındı. Helal kılan Allah Teala'dır. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de helal ve haram kılabilir. Fakat o bunu Allah'ın izniyle yapar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bize iki ölü hayvan ve iki kan helal kılındı. Bize helal kılınan iki ölü hayvan balık ve çekirgedir. Bize helal kılınan iki kan ise karaciğer ve dalaktır. Ahmet bin Ambel'in müstediğinde İbn-i Macid geçiyor. Aynı zamanda Bey Haki dedi. Peygamber... Sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala size haram kıldı derdi. Keza bir şeyin haram kıldığını haber verirdi. Bazen de kendisine izafe ederek Allah'ın izniyle bir şeyi kendisi haram kılardı. Yani niye bu şimdi e, bu rivayet örnek verdi? Bize iki ölü haram kılındı. Sebebi şu. Haram kıldım demedi diyor Allah Resulü. Onu dikkat çektirmek için diyor. Hı -hı. Musi kastı bu. Hatta Hı -hı. bazen Allah Teala şunu size haram kılar derdi diyor mesela. Evet. Buradan şunu söylemek istiyor. Bazen Allah'a nispet ederdi. Çünkü aslı Allah'tan vahiy Allah'tan geliyor. Hı -hı. Bazen de bizzat haramı ne yapardı? Kendisine nispet ederdi. Yani ee, bizzat ben haram kılıyorum derdi. Bu da demek ne? Bu da caiz, bu da caiz ama kasta göre. Haramın aslı Allah Azze ve Celle'den geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama sünnet aleyhissalatü vesselam'a nispe edildiği için e, bazen aleyhissalatü vesselam bunu kendisine nispe ediyor. Makama göre ikisi de nedir? sahiptir, Herhangi bir problem yok yani. Nasıl Allah Azze ve Celle bazen geliyor e, diyor Kelamullah diyor kendi kitabı için değil mi? Allah'ın kelamı diyor. Ama başka bir ayete bakıyorsun diyor ki İnnehu le kavlu rasulün kerim. Muhakkak ki kerim olan rasulün kavlidir. Peygamberi kastederek. Hı hı. La kavlu kerim. O Resul, kimdendir bu? Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Ama ne yaptı? Resul'e nispet etti. Çünkü neden? Resul onu ulaştırdığı için Resul'e nispet etti. Kur'an'ı tebliğ ettiği için Resul'e nispet etti. Ama kelamın aslı kendisinin olduğu için, Allah'ın kendisinin olduğu için tuttu bazı yerde ne yaptı? Kendisine e, nispet etti. Hatta başka ayette yine diyor ki, İnnehu le kavlu kerim diyor. Bu sefer de cibrili kastediyor Muhakkak o Kur'an, Rasulü Kerim olan e, Resul'ün sözüdür. Cibril ne yaptı? Kastetti. hat e, çünkü devamı diyor ki zu kuvvetin inde arşi mekin. Çünkü kuvvet sahibidir. Zu kuvvetin inde zil arşi as sahibinin yanında mekin şerefli konuma nedir? Saittir diyor. Demek kaset ney bundan? Cibril. Dediğim gibi bazen bakıyorsun Allah azze ve celle kendi kelamı diyor. Bazen Cibril'in kelamı diyor. Kavli diyor, bazen de aleyhissalatü vesselamın kavli diyor. Neden? Çünkü aslı kimden? Allah'tan. Tebliğ eden kim? Tebliğ, aslı Allah'tan tebliğ eden e, Resul. Ulaştıran kim o tebliğ? Cibril. O zaman hepsinin nispeti kendi makamına göre nedir? Sahidir. Dolayısıyla bazen diyor Allah haram kıldı, bazen diyor ben kıldım. Aslı Allah'tan tebliğ eden, ulaştıran, ona vahiy gelen kim? Aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselamın haram kılma, helal kılma etkisi var mı? Hepsi mücmel yani. Kasıt nedir? Aslının Allah'tan bir vahiy olmasını kastediyorsan tek merci Allah'tır. Ama sünnetin aleyhissalatü vesselama nispeti ve dolayısıyla da sünnette de haram kılan, helal kılan rivayetleri vardırı kastediyorsan aleyhissalatü vesselam da bu anlamda ona haram kılma, helal kılma etkisini nispet etmek nedir? Caizdir. Aynı Kur'an'ın da bazen Resul'e ve bazen de Cibri'le nispet edildiği ki O yüzden hadisin kendisi söylediği de boş yani. Aynı şey kendileri düşüyor. Kur'an şimdi Allah'ın kelamı Resul'ün mü Cibri'nin mi Hadi çık içinden. Bunun gibidir. Nispete göre değer kazanır. Bunlarda hiçbir hiçbir problem yok. Her zaman söylüyoruz lafızların ve siyakların delalet ettiği anlamları fuk etmekten aciz oldukları için insanlar bu türlü vehimleri ne yapıyorlar? Düşüyorlar. Evet devam. en'am. Bunlar deve, sığır ve davarlardır. El en'am ni'me. Kelimesinin çoğludur. Sebep kelimesinin çoğu olan esbab gibidir. Bu hayvanlar konuşamadıkları için Behime diye isimlendirilmişlerdir. Size okunacakların, bildirileceklerin dışındakiler, bu surede size okunacakların dışındakiler helaldir. Haram kılınanlar şu ayette zikredilmiştir. Ölü, ölü hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başka adına boğazlanan. Hayvanlar size haram kılınmıştır. Maide 3 Burada hem istisnai munkatı hem muttasıl vardır. Ölü hayvana nispetle istisnai muttasıldır. Domuz etine nispetle istisnai munkatıdır. Çünkü domuz helal hayvanlar cinsinden değildir. E şimdi hurrimet aleyküm istisna munkatı munfasıl muttasıl Allah yani. Şimdi diyor hurrimet aleykümün meytetu öle size haram kılındı. Başka ve demu kan başka ve lahmul kınzir domuz eti ve ma gayrillah. Diyor ki ve istisna huna munkatı. İstisna burada munkatı etir. Yani munkatı ya mesela şimdi Arapça'da şu caizdir tabi ihtilaflı olmakla birlikte usulcüler arasında bütün talebeler geldi eşek hariç Türkçe'de uymuyor değil mi bu bütün talebeler geldi eşek hariç bütün talebeler geldi domates hariç bak domates talebeler cinsinden değil böyle bir ifade kullanabilir misin bu ifade munkatı istisna diyorlar kopuk istisna istisna kılıyorsun mesela diyorsun ki bütün talebeler geldi eşek hariç. Şimdi eşek talebe cinsinden mi? Değil. Değil. Talebe cinsinden olmadığı halde talebelerden istisna kıldığın şey, doğru mu? Hı hı. İşte cinsinden olmadığı halde bu türlü istisnalarda bulunmana munkatı istisna denir. Bir de muttasıl istisnası var. İstisna kıldığın şey istisna kılınanın cinsinin aynısıdır. Diyorsun ki bütün talebeler geldi ama Ahmet hariç. Ahmet de o talebelerden olduğunu düşün. Hı hı. Diyorsun ki bütün talebeler geldi Ahmet hariç. Buna da bitişik ne denir? Bitişik İstisna denir. Kastı bu yani. Mutasıldan mutasıldan. Hangisi racih? Tartışmalıdır yani. Evet. Yani mutatı istisna inkar edenler de vardır. Evet. Evet. Gayre muhillis saydi ve entum hurum. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere. Gayre lekumdaki kaf zamirinden haldir. Yani ihramlıyken avlanmayı helal kılmamanız haline demektir. Evet, o da yani istisnai hal munkatıdır. o durumdayken yani o durumdayken tamam hmm. halde kastı o durumdayken o durumdan çıktığınız zaman problem yoktur demiş. Oluyor, evet. Bu da istisnai munkatıdır. Çünkü avlanmak behimetül enam'dan değildir. Hmm. Yani size şöyle şöyle yapmanız haram kılındı. Gayre muhillis saydı burası munkatı kopuk istisnadır diyorum. Yani hani şu konumuzla alakası yok o yüzden geçiyorum evet gayrı muhal <muhillis> sıydı ihramlıyken avlanmayı helal saymaksınız yani ihramda avı öldürmek sizin demektir çünkü bir şey yapan kimse onu helal sayan gibi olur. Es av al eti yenen vahşi karayvanı ihramlıyken haram olan av budur. Allah dilediğine hükmü verir. Bu irade şer'i iradedir. Çünkü makam teşri'i makam mıdır. Şer'i kemli irade olması ve hükmü de şer'i kemli hamletmemiz de caizdir. Çevni olarak olmasını irade ettiği şeye hükmeder ve o şeyi doldurur. Şer'en irade ettiği şeyi de hükmeder ve kulları için onu din kılar. Bu ayette isimlerden Allah ismi, sıfatlardan ise helal kılma, hükmetme ve irade sıfatları vardır. Dördüncü ayet. Femen yuridillahu en yehdiyehu yashra sadrahu lillislam. Waman yur waman yurid an yudillahu yec'al sadrhu bayyekan haracan keannema yesaddu fi's-sema Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar kimi de saptırmak isterse sanki göğe yükseliyormuş gibi göğsünü daraltır Enam 125 Buradaki irade ile kastedilen kendi iradedir hidayet ile kastedilen de tevfike başarıya ulaştırma hidayetidir biz böyle bir kimseyi kalbi İslam'ın hükümlerine ve şiarlarına açılmış olarak buluruz. Onları sevinç, mutluluk ve istekle yapar. Hidayet tevfik, hidayet irşaat bunları anlattık. Kevni irade, şeri irade bunları anlattık. O yüzden uzatmıyoruz, değinmiyoruz yani. Evet. Kendi içinde böyle bir ferahlık olduğunu anladığın zaman bil ki Allahü Teala senin için iyilik ve hidayeti irade etmiştir. İçi daralan ve sıkılan kimseye gelince Allah korusun bu Allahü Teala'nın onun hidayeteceğini irade etmediğinin alametidir. Eğer Allah dileseydi onun göğsü de inşirah bulurdu. Bu sebeple münafıklara çok ağır gelen namaz, ibadet, namaz ibadetinin ihlaslı müminlere mutluluk verdiğini görürsünüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyanızdan bana kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Namazla mutluluğum kılındı. Ahmet bin Ammel ve Hakim. Şüphesiz peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem insanların iman yönünden en mükemmelidir. Bu sebeple namazla göğsü ferah buldu ve mutlu oldu. Bir kimseye senin namazları mescitte cemaatle kılman gerekir denildiği zaman göğsü ferahlar ve bunu bana emreden Allah'a hamdolsun der. Allah bunu emretmemiş olsaydı bidat olurdu. Mescide yönelir ve bundan memnun ve mutlu olur. İşte bu Allah'ın onun hidayetini ve iyiliğini istediğinin alametidir. Onun gönlünü İslam'a açar. Yaşrah genişletir anlamındadır. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdiği zaman Musa'nın söylediği şu söz de bu anlamdadır. Ey Rabbim göğsümü genişlet. Taha 25. Yani bu adamla konuşurken ve davet ederken göğsümü genişlet. Çünkü Firavun zorba ve inatçı bir adamdır. <gülüyor> İslam'ı açar. Bu İslam'ın aslını, füruğunu ve vaciplerini kapsayan genel bir kavramdır. İslam ile ve onun hükümleriyle, İnsanın göğsü genişledikçe bu Allah'ın onun hidayetini istediğine daha çok delalet eder. Ayeti i Kerime'de <gülüyor> kimi de saptırmak isterse sanki göğe yükseliyormuş gibi göğsünü daraltır. Enam 125 buyuruyor Rabbimiz. Yani saptırmak istediği kimsenin göğsünü çokça daraltır. Sonra şu benzetmeyi yaptı. Sanki göğe yükseliyormuş gibi. Yani sanki ona İslam arz edildiği zaman zorla göğe yükseliyormuş gibi olur. Bu sebeple ayette zorla yükselmek anlamında şeddeli olarak yasadu fiili geldi. Yasadu demedi. Sanki meşakkatle ve zorla göğe çıkıyormuş gibidir. Bu zorlama şüphesiz onu yorar ve usandırır. Bu adamdan yüksek ve sarp bir dağa çıkmasını istendiğini farz edelim. Bu dağa çıktığı zaman zorlanacak, nefesi daralacak. Yükseldikçe zorlanacak ve bundan dolayı sıkıntı hissedecektir. Son dönem bilim adamları, Ulaştıkları sonuçlara göre diyorlar ki göğe yükselen kimsede. Yükseldikçe yükseklik arttıkça basınç artar ve şiddetli zorluk ve güçlük oluşur İster birinci mana olsun ister ikinci mana olsun kendisine İslam arz edilen ama Allah'ın saptırmak istediği adam sanki zorla göğe yükseliyormuş gibi bir daralma ve sıkıntı hisseder. Bu ayeti kerimeden... Şimdi bu çok meşhurdur yani ayetin bu anlamı hamle olması mütahhir dönemde. Yani Allah Azze ve Celle kimi sattırmak isterse onun göğsünü öyle daraltır ki sanki semaya çıkarmış gibi olur. Diyor ki işte modern bilimde şunu ispatlıyor ki insanlar göğe doğru yükseldiklerinde nefeslerinde göğüslerinde bir daralma hissederler. Bu da işte Kur'an'ın bu ayetinin mucizesidir diyorlar. Buna hamle diyorlar. Buna hamlederken de işte zaten bunları dinsizleri, ateistleri, bu tür insanları reddiye verme bağrında zikrediyorlar. Ama yani bu ayet buna uzaktan işaret etse de racı olan bu ayet buna hamle olmaz asıl itibariyle. Bu ayet bundan bahsetmiyor yani. O yüzden hani yani biz birilerine reddiye vereceğiz ya ayeti meclanından çıkarmaya gerek yok. Sahabeler bunu farklı anlamışlardır. O da şudur yani. Kişi, kişi göğe doğru çıkamaz o zamanki dönemde. Ayette kastedilen budur yani. Yani İbn Husayn'in ilk görüş olarak bunu aslında işaret ediyor yani. O yüzden hani raci olan direkt tefsiri bu değildir ayetin. Evet. <gülüyor> bu ayeti kelimeden Yüce Allah'ın iradesinin ispatını alırız. Burada zikredilen irade başka bir irade değil kevni iradedir. Çünkü ayette Allah kimi hidayet erdirmek isterse, kimi de saptırmak isterse denilmektedir. Bu taksim sınıflandırma ancak kendi işlerde olur. Şerri işlerde Allah herkesten Allah'ın hükümlerine teslim olmalarını ister. Bu ayet suluk ve ibadet önünden şuna işaret eder. Bir insanın İslam'ın bütünüyle yani hem temel esaslarını hem türüğünü hem Allah'ın haklarıyla ile ilgili şeyleri hem de kulların haklarıyla ile ilgili şeyleri kabul edir. Gönlünün de bunun için açması gerekir. Böyle olmazsa o Allah'ın sapıtmasını murad ettiği ikinci kısımdan olur. Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kimin iyiliğini isterse onu dinde fakir, derin bilgi ve anlayış sahibi kılar. Bukhari, Müslim. Dinde bilgi ve anlayış sahibi olmak dinin kabulünü gerektirir. Çünkü her kim Allah'ın dininde anlayışlı ve bilgili olursa onu kabul eder ve sever. allah Teala şöyle buyurmuştur. Hayır Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Nisa 65. Fela rabbik. Hayır, Rabbine yemin olsun ki bu la ile yapılan kuvvetli bir yemindir. Allah'tan kullarına rububiyetin en özeliğiyle ki bu onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi olarak zikredilmesidir. Yapılan bir yemindir. Bu yeminle şu üç hususu yerine getirmeyen kimselerin imanı nef edilmektedir. Bir, Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin hakem olarak kabul edilmesi. Çünkü ayette seni hakem kabul etmedikçe denilmektedir. Seni diye kastettiği kimse peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Kim Allah ve Resulü'nden başkasının hakemliğini isterse mümin değildir. Ya dinden çıkan bir kafirdir veya bunun altında bir kafirdir. İki, onun hükmüyle içlerine hiçbir sıkıntı duymazsınız. Yani bunun altında yani dinden çıkarmayan duruma göre değişir. Işte. İki, onun hükmüyle içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın göğsün ferahlaması. Bilakis onlar peygamber sallallahu aleyhi ve verdiği hükmü sevinç ve memnuniyetle kabul ederler. Üç, tam bir teslimiyetle teslim olmaları. Teslimiyeti mastarla tekit etti. Yani tam bir teslimiyetle teslim olurlar dedi. Ey Müslüman bu imanın senden uzaklaşıtmasından sakın. Buna bir örnek verelim. İki kişi şer'i bir meselede tartışsa... Bunlardan birisi sünnetten delil getirse ikincisi de bundan dolayı sıkılıp daralarak kendi tabi olduğu şeyi bırakıp sünnete tabi olmak nasıl olur dese anlarız ki bu adamın imanında noksanlık vardır. Çünkü gerçek mümin Allah'ın kitabında ve peygamberinin sünnetinden bir nas bulmayı başardığı zaman sevinilecek bir ganimet bulmayı başarmış gibi olur ve beni bu nasla ulaşmaya ilayet eden Allah'a hamdolsun der. Kendi görüşüne tutkuyla bağlanan ve nasları Allah ve Resulü'nün muradına göre değil de kendi istediği gibi eğip büken kimse büyük bir tehlikenin üzerindedir. İradenin kısımları. İrade iki kısma ayrılır. Birincisi kevni iradedir. Bu irade meşiyetin tamamen eş anlamlısıdır. Buradaki erade şa'e anlamındadır. Yani, Bu yani bazı naslardan meşiyet geçiyor ya Allah Azze ve Celle'nin dilerse burada irade olarak evet. geçmiyor meşiyet. Meşiyet haltı duydun mu? Her zaman evet. kevni irade olarak anladım de, demek istiyor İbnü Yani şimdi bir irade var. İrem, irade. Türkçeyi biz onu nasıl çeviriyoruz? İsteme, i̇steme diye çeviriyoruz. Bir de meşiyet var. Aslında onu da isteme olarak çeviriyoruz. Dilemek olarak ya, yani. dilemek olarak. Ha doğrudur. İrade istemek, meşiyet dilemek. Diyor ki yani meşiyeti duyduğun zaman her zaman onu kevni iradeye hamlet diyor. Hı hı. Tamam. Şer'i irade hamletme onu kastediyor yani. Evet. İrade iki kısma ayrılır. Birincisi kevri iradedir. Bu irade meşidin tamamen eş anlamlısıdır. Buradaki erade şae anlamındadır ve bu irade a Allah'ın sevdiği şeylere de sevmediği şeylere de tahallük eder. Bundan dolayıdır ki bir kimse Allah küfrü murad eder mi dediği zaman ona denir ki kevri irade ile evet. Küfrü de irade eder. Eğer Allah küfrü irade etmemiş olsaydı küfür hiç meydana gelmezdi. B Bunda irade edilen şeyin gerçekleşmiş olması gerekir. Yani Allah'ın irade ettiği şey mutlaka meydana gelir. Aksinin olması mümkün değildir. İkincisi şer'i iradedir. Bu irade muhabbetle, sevgiyle eş anlamlıdır. Buradaki erade ehabbe anlamındadır. Bu irade a Sadece Allah'ın sevdiği şeylere mahsustur. Erade, ehabbe ne demek? Yani sevme anlamındadır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin irade, şer'i iradesi hepsi Allah'a mahbuktur. Allah tarafından sevilir. Allah'ın şer'i olarak istediği her şeyi Allah sever. Ama kevni olarak istedikleri hepsini sevmez Allah. Sevdikleri de var, sevmedikleri de var. Mesela işte herhangi bir şahsın küfretmesini Allah istemiştir, sevmiyor. Hı hı. Yine aynı Allah Azze ve Celle yani yine Allah Azze ve Celle başka birisinin iman etmesini istemiştir. O da iman etmiştir ve onu seviyordur. Evet. İkincisi şer'i iradedir. Bu irade muhabbetle sevgiyle eş anlamlıdır. Buradaki erade ahabbe anlamındadır. Bu irade A. Sadece Allah'ın sevdiği şeylere mahsustur. Bu sebeple Allahü Teala şer'i irade ile küfrü ve fasıklığı sevmez. B. Bunda irade edilen şeyin gerçekleşmesi gerekmez. Yani Allah bir şey irade eder fakat irade ettiği şey gerçekleşmeyebilir. Mesela o insanların kendisini ibadet etmelerini murad eden. Fakat bu muradının gerçekleşmesi gerekmez. Allah'ın istedikleri gerçekleşir mi sorusuna tafsil var. Kevni olarak istedikleri her şey, kaderi olarak istediği her şey gerçekleşir. Şer'i olarak istediği şeyler arasında gerçekleşenler var, gerçekleşmeyenler var. Kulların namaz kılmalarını istiyor. Kılanlar var, kılmayanlar var. Evet. Kevni iradenin ise gerçekleşmesi zorunludur. Ama kulların ölmesini istiyor hep söylüyor. Evet. Bu da kevni irade. İstediği her şey olur. Evet. Cenni iradenin ise gerçekleşmesi zorunludur. İnsanlar bazen ona ibadet ederler, bazen etmezler. Demek ki iki irade, iki irade arasında iki yönden fark vardır. Birincisi kevni iradede murad edilen şey meydana gelmesi zorunludur. Şer'i iradede zorunlu değildir. İki, şerri irade. Sadece Allah'ın sevdiği şeyleri mahsustur. Kevni irade Allah'ın sevdiği şeyleri de sevmediği şeyleri de kapsar. Bir kimse... Mesela kevni irade olmayı mı gerektirir diyordu ilkinde. Ne diyordu? Kevni irade de edilen şeyin meydana gelmesi zorunludur. Zorunludur. Örnek ne verebiliriz? Kevni, kevni irade de dedik ki Allah Azze ve Celle'nin kevni olarak istediği bir şey zorunlu olarak olacaktır. Ne örnek veririz? Gördüğümüz her şey. Her şey ben Allah istediği için ben şu an varım. Şu an gördüğün her şeyi örnek verebilirsin. Zorunlu olarak olacak. Yani şu anda şu sandalyeyi görüyoruz. Bu sandalye zorunlu olarak olacaktır. Çünkü Allah bunu kevni olarak istemiş. Nereden biliyoruz kevni olarak istemiş? Şu anda var işte. Görüyoruz. Şer'i iradeye gelince ne dedi ikincisi? İkinci fark. Şer'i irade sadece Allah'ın sevdiği şeylere mahsustur. Kevni irade Allah'ın sevdiği şeyleri de sevmediği şeyleri de kapsar. Evet mesela birincisi dedi ki kevni irade olmak zorunda örnek olarak şu anda müşahede ettiğimiz her şeye örnek verdim. Peki şer'i olarak e, Allah'ın istedikleri vuku bulmak zorunda değil. Buna ne örnek verebiliriz mesela? Mesela Ebu Cehl'in iman etmesini istedi mi Allah? Ama etti mi? Etmedi, Etmedi bak bu Cehil'e örnek verebiliriz. Mesela iman etmesini örnek verebiliriz. Demek ki Allah'ın şer'i olarak istediği her şey olmuyormuş. Peki ikinci farkta nasıl bir ayırma yaptı? Dedi ki şer'i irade sadece Allah'ın sevdiği şeydir. Yani şer'i iradeden neyi örnek verirsek verir mutlaka Allah onu seviyor. Mesela işte kulların namaz bulması, oruç tutması, zina etmemeleri falan gibi. Kevniye, ne dedik? Kevniye yani Allah'ın kevni olarak istedikleri arasında sevmediği şeyler de var. Buna neye örnek verebiliriz? Kevni olarak sevmediği şeyleri. Yine yine Ebu Cehli veririz. Ebu Cehli veririz. Allah Azze ve Celle kevni olarak Ebu Ce Cehli'nin küfretmesini istedi. Şer'i olarak istemedi. Küfretmesini istedi. Seviyor mu peki Allah bu küfrü sevmiyor? Mesela olmayacak meseleler de örnek daha henüz olmamış. Mesela Ahmet diyelim ki, Ahmet diye birisi var şu anda. Beş sene sonra hırsızlık yapacak. Belli bir Allah katında. Allah Azze ve Celle şer'i olarak onu istemiyor. Ama Kevni olarak istediği için o beş sene sonra vuku bulacak. Kevni olarak istediği vuku bulduğu halde Allah onu ne yapacak? Sevmeyecek. Evet. Tamam. Bir kimse Allahu Teala sevmediği bir şeyin meydana gelmesini kevni olarak nasıl irade eder? Yani sevmediği halde küfrü, fasıklığı ve isyanı nasıl murad eder? Dediği zaman ona şöyle cevap verilir. Allah'a bu Allah'a bir yönden sevimsizdir. Başka bir yönden sevimlidir. İçerdiği büyük yararlar sebebiyle Allah'a sevimlidir. Masiyet ve günah olduğu için sevimsizdir. Yani mutlak şer hiçbir şey de mutlak şer, yani semereleriyle birlikte, olumlu ve olumsuz semerileriyle birlikte mutlak şer yoktur kesinlikle. Yani şeytanın küfretmesinde bile. Çünkü şeytanın küfretmesiyle bazı insanlar firdevse ulaşıyor. O şeytanın o azgınlığına uymayarak, onda sabrederek. Ne örnek verirsek verelim. Neyi örnek verirsek verelim hayatımızda. En basitinden büyük pislik bile, insandan çıkan büyük pislikte bile mutlak şer yok. Neden? Sen namaz niyetiyle ondan sakındığın için ecel alıyorsun. Bak namazda ya neyi örnek verirsek yani neyi örnek verirsek verelim. Benim bir insan bütün sülalemi öldürse bile ne, bu benim için mutlak bir şer olmuyor bilir. Ne yapalım sabrederim Allah'a ıslah etmem Mutlak şer yok o yüzden Allah azze ve celle küfrü dilediği halde yani dilemediği halde nasıl onu yaratır? bana cevap olarak nedir? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her şey içerisinde ayrıyetten sevilen bir de mutlaka nedir? Vardır işte o hikmetten dolayı yaratır. Ama hikmet bazen insanlara gizli kalabilir o hayır. Evet. Devam edelim. Herhangi bir şeyin bir bakış açısına göre sevimli başka bir bakış açısına göre sevimsiz olmasına engel yoktur. Biz dünyadaki böyle bazı nesnelerden dahi bunu örnek verebiliyoruz değil mi? Mesela doktor ilaç veriyor tadı cihetiyle sevmiyorsun acıdır. Ama sana şifaya vesile olması ile ne yapıyorsun? Seviyorsun. Aynı ilaçta sevgiyle buz birleşti. Ve fasık bir mümini. Düşün. İmanı sevgiyle seviyorsun. Değil mi? Hı hı. Hatta bir fahişe bile senin kardeşindir. Müslümansa. Allah müminleri kardeş kılmıştır. Ama bunun kardeşliği derece derecedir. Allah azze ve zile kardeş kılmış. Sen istediğin kadar örfi i mal ile benim kardeşin olamaz de fahişe Allah bizi kardeş kılmıştır. Fahişe de olsa Allah bizi ne yapmıştır? kardeş kılmıştır. Onda o imanın aslığı var olduğu müddetçe. imanı cihetiyle seversin. Fuhşiyatı sebebiyle ne yaparsın? Buğz edersin. Aynı şahısla hem buğz hem de ne? Hem de sevgi birleşti. Yani bu sosyal hayatımızda gündelik hayatımızda bile müşahede ettiğimiz birçok şeyden bu şekilde örnek verebiliriz. Yani bu gayet maruf bir şeydir. Ki Allah'ta bu, bu bu hayli hayli olabilir. Hiçbir sorun yok yani. Evet. Mesela bir adam Ciğer paresi ve gönlünün meyvesi olan çocuğunun cildini yarması ve içindeki eziyet veren maddeyi çıkarması için doktora götürür. Onu neşterle değil de tırnağıyla yarmak isteyen birisi gelse onunla savaşır. Fakat çocuğunun derisini yarması için doktora götürür. Onu seyreder, ferahlar ve sevinir. Demiri ateşin üzerine kıpkırmızı kızarıncaya kadar ısıtması sonra onu alıp çocuğunu dağlaması için onu doktora götürür. Baba buna razıdır. Çocuğu bundan elen ve çektiği halden için razıdır. Çünkü o başka bir şeyi bunun sonucunda ortaya çıkacak büyük bir maslahatı murat etmektedir. Tabi maslahatla birlikte sevmediği bir cihet davranışının çocuğunun derisinin kesilmesi, canının acıması vesaire. Evet. İrade sıfatını tanımakla hal ve davranışlarımıza yönelik iki tür fayda elde ederiz. Birincisi ümidimizi, korkumuzu, bütün ahvalimizi ve amellerimizi Allah'a bağlamamızdır. Çünkü her şey onun iradesiyledir. Bu bizim için tevekkülü gerçekleştirir. İkincisi şer'en Allah'ın irade ettiği, istediği şeyi yapmamızdır. Biz onu şer'en Allah murad ettiğini ve istediğini bildiğimiz zaman bu bizim onu yapmaz azmimizi kuvvetlendirir. Bu hal ve davranışlarımız açısından irade sıfatını bilmemizin faydalarındandır. Birinci fayda çevrili irade ile ilgili bir faydadır. İkincisi şerri irade ile ilgili bir faydadır. 1. Muhabbet sıfatı. Şu ayetlerde muhabbet sıfatının ispatı konusundaki ayetlerdir. Birinci ayet. Allah'ın şu sözüdür. Ve ahsinû innallaha yuhibbul muhsinin İhsan edin, iyilik yapın. Allah ihsan edenleri sever. Bakara 195. Ve ahsinû ihsan edin. Emir fiilidir. İhsan etmek tabi ef ale kalıbından ef ale kalıbının emri ef ef af, ef'ildir. gibi yani. Evet. Ve ahsinu, ihsan edin emir fiilidir. İhsan etmek bazen vacip olur, bazen de müstahap ve mendup olur. Bir vacibin edası için gerekli olan ihsan vaciptir. Vacibe ilave olan ihsan müstahaptır. Bundan dolayı şöyle deriz. İhsan edin emri vacip ve müstahap hakkında kullanılan bir emirdir. Bunu fayda dersinde almıştık aslında. Yani müstahap da bir emirdir. Evet. Onu sevmin onun kasırı. Müstahap da bir emirdir. Vacip de ya yani müstahap da bir emirdir, vacip de bir emirdir. Ama müstahap zorunlu talep e, şey vacip zorunlu bir taleptir. Zorunlu bir emirdir. <gülüyor> <gülüyor> müstahap ise şey zorunlu olmayan bir emir. Evet. İhsan ibadetlerde olur. Halkla ilişkilerde olur. İbadetlerdeki ihsanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kendisine sorduğu zaman tefsir etti. Ve şöyle dedi: İhsan senin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. İslam'ın ilk kısmı ikinci kısmından daha camildir. Çünkü Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden kimse istek ve rağbetle ibadet eder. Hadis'in bundan sonra kısmı şöyledir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Yani bu hale ulaşmasan da bil ki Allah seni görmektedir. Bu mertebede Allah'a ibadet eden kimse korkarak ibadet eder. Çünkü o kendisini görenden korkar. Halkla ilişkilerde ihsanı gelince bunun tefsiri de şöyle yapılmıştı. Bu şey mi? Bezlül nida mı? Bezlül nida ve kefil eza ve talakatel veç Bezlül neda evet. Nida. <gülüyor> i̇yilik yapmak, eza ve cefadan kaçınmak ve güler yüzlü olmak. Bezlül nida mani bedeni makamı veya ile iyilik yapmaktır. Kefil eza ise sözüyle ve fiiliyle insanlara eziyet etmemektir. Vatala kateri vaj ise insanların yanında asık suratlı olmamaktır. Fakat insan bazen kızabilir ve suratını asabilir. Biz bunun bir sebebe bağlı olduğunu söyleriz. Durumu düzeltmeye sebep olduğu zaman da zaman bu da bir ihsan olabilir. Bu sebeple zina eden kimseyi recm etmek veya ona celde uygulaman ona yapılan bir ihsandır, iyiliktir. Alışveriş, kiralama, nikah ve benzeri işlemlerde ihsan da bu kapsama girer. Çünkü bu gibi işlerde İnsanlara iyi muamele edersen, zorluklara sabredersen ve başkasının hakkını süratle ödersen bu da ihsan iyilik sayılır. Hile, yalan ve dolanla haddi aşarsan o zaman eziyeti terk etmemiş olursun. Çünkü bu bir eziyettir. Allah'a ibadeti muhsince yap ve Allah'ın kullarına karşı ihsanda bulun, güzel davran. Allah ihsan edenleri sever. Bu ayet ihsanı emreden ayetin gerekçesidir. Çünkü bu ihsan edenin sevabıdır. Allah onu sever, Allah sevgisi yüksek ve büyük bir mertebedir. Allah yemin olsun ki bu öyle bir sevgidir ki karşılığında dünyayı feda edebilirsin. Bu senin Allah'ı sevmenden daha yücedir, kıymetlidir. Allah'ın seni seviyor olması senin onu sevmenden daha yücedir. Bu sebeple allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Âlimi, bir. Allah u Teala bana uyun ki Allah'ı sevdiğinizi tasdik edilsin demedi. Halbuki durum böyle demeyi gerektirir. Fakat Allah da sizi sevsin buyurdu. Bu sebeple bazı alimler dediler, dediler ki bütün mesele Allah'ın seni sevmesidir. Senin Allah'ı sevmen değil. Herkes Allah'ı sevdiğini iddia eder. Fakat asıl önemli olan Allah seni seviyor mu, sevmiyor mu? Allah seni sevdiği zaman gökteki melekler de seni, sat meleklere de seni sevdirir. Sonra yeryüzünde seni kabul ettirir. Artık yeryüzü halkı da seni sever. Bunun delili Bukhari Müslim hadisi. Onlar seni kabul ederler. Senden gelen şeyleri de kabul ederler. İşte bu müminin peşin müjdesidir. Bu ayetle ayette isimlerinden Allah isminin sıfatlarından da uluhiyet ve muhabbet sıfatlarının ispatı vardır. İkinci ayet. Allah'ın şu sözüdür. Ve eksitu inna allahe yuhibbul muksitin. Ahsinu kalıbıyla aynı yani evet. Adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah... Adalet olanları sever. Hucurat 9. Ve aksitu adaletli davranın emir fiilidir. El iksat kelimesinin manasıdır. El kistunun manası ile aynı değildir. Bilakis o rubai bir fiildir. Başındaki hemze nefi hemzesidir ki bir fiilin başına geldiği zaman manasını olumsuz yapar. Kasata mı bu? Kasata fiili, zulmetti, haksızlık etti manasına gelir. Başına hemze gelip de eksata olduğu zaman, manası adaletli oldu, adil davrandı. Yani zulmü ve haksızlığı izale etti haline gelir. Bu gibi hemzelere selp hemzesi denir. Mesela khatiyumu, e, kata'ya. Akta'a mı? He? Mesela kata'un, kata'un ve akta'a mesele'si gibi, örneği gibi. Mesela hatahu fiili Kasten bilerek yanlış yaptı anlamına gelir aktau, aktau fiili ise Kasıtsız bilmeden yanıldı demektir Hata ve akta'a evet. Akta'a Ve aksitu yani adaletli davranın Bu vaciptir Doğru davran davranmanın vacip olduğu Her şeyde adalet vaciptir Allah'a karşı davranışlarımızda Adaletli olmak buna dahildir allah Teala sana nimetlerini ihsan eder Senin bu nimetlerin şükrünü Eda etmen adalettir Allah-u Teala sen hakkı beyan eder. Seninle bu hakkı uyman adalettir. Halkla ilişkilerde adalet olmak, adaletli olmak da buna dairdir. Bu insanlara gerektiği gibi muamele etmektir. Bu sebeple peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim cehennenden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse ecel kendisine Allah'a ve ahiret yine iman ettiği halde gelsin ve insanlara kendisine yapılmasını istediği şeyleri yapsın. Müslim Abdullah İbn Amr'dan. İnsanlara onların sanat arası davranmalarını istiyorsan öyle davran. Mesela bir kişiyle iletişim kurarken önce kendi nefsine sor. Sana davranılmasına razı olduğun şekilde mi davranıyorsun? Eğer razı olursan sen de ona öyle davran. Yoksa öyle davranma. Çocuklara bir şey verirken aralarındaki adaleti gözetmek de bunun içine girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletle davranın. Bukhari Müslim. Mirasda varisler arasında adalet davranmak da bu kapsamdadır. Herkese mirastan kendi payı verilir. Mirasçılardan hiçbirine vasiyet edilmez. Eğer aralarında, aralarındaki adalet de bu kapsam, eşler arasındaki adalet de bu kapsamdadır. Her birine diğerine verdiğin şeyin aynısını verirsin. Kendi nefsine karşı adaletle davranmak da buna dahidir. Kendini, gücünü yetmeyeceği şeylere zorlamazsın. Rabbinin senin üzerinde hakkı olduğu gibi nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır. Her şeyi buna göre kıyasla. Burada bazı insanların adalet yerine eşitlik kelimesini kullanmalarına dikkat çekmek gerekiyor. Bu bir hatadır. Eşitliğe adalet denmez. Çünkü hikmet bakımından aralarında aralarında fark olması gereken iki şeyi birbirine eşit kılmaya gerektirir. Eşitliğe davet eden bu haksız çağrı sebebiyle onlar şöyle şöyle söyler şöyle söyler hale geldiler. Erkekle kadın arasında hangi fark var? onlar erkekle kadını eşit gördüler hatta komünistler şunu da söylediler yönetenle yönetilen arasında hangi fark var hiç kimsenin hiç kimse üzerinde hatta babanın evladı üzerinde bir otoritesi ve egemenliği olamaz babanın evladı üzerinde otoritesi yoktur fakat adalet dediğimiz zaman bu herkese hak ettiği şeyin verilmesi demektir o zaman bu sakınca ortadan kalkar ve daha doğru bir ifade olur bu sebeple Kur'an'da Asla Allah eşitliği emretti denmemiştir. Fakat şöyle denmiştir. Şüphesiz ki Allah adaleti emreder. Nahil 90. Başka bir ayette insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetin, Hükmedin. Nisa 58. İslam dini eşitlik dinidir. Diyen kimse İslam hakkında inanmıştır. Bilakis İslam dini adalet dinidir. Adalet birbirine eşit olanları birleştirmek, birbirinin ayrı olanları da ayırmaktır. Ancak eşitlik adaleti kastedenler manada isabet etmişler, lafızda yanılmışlardır. Bu sebeple Kur'an'da çoğu kez eşitlik nefedilmiştir. Hiç bilenle bilmeyenler eşit olur mu? Zümer 9 Kör ile gören hiç eşit olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık hiç eşit, eşit, eşit midir? Rad 16 Başka bir ayet-i Sizden hiçbiriniz fetihten önce malını harcayan ve çarpışanla bir değildir. Onlar daha sonra harcayıp çarpışanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Hadid 10. Müminlerden özür olmaksızın savaşa gitmeyip oturanlarla malları ve canlarıyla cihet edenler bir değildir. Nisa 95. Kur'an'da... Eşitliği söyleyenlerin bir kısmı mesela bazı insanlardan daha çok maaş alıyorlar. O zaman almaman lazım, eşit olmanız lazım dediğinde o da sen sen de 10 saat çalışıyorsun o da 10 saat çalışıyor sen alıyorsun ayda 50 bin 60 bin lira adam alıyor 1000 lira 1200 lira 1500 lira para niye bu derse ki adam benim makamımdaki konumundan dolayı ben bu parayı hak ediyorum diyorsa demek ki senin oradaki illetin makamımdaki konum yani sen bir illet getiriyorsun dolayısıyla senin indinde de illetler söz konusu olduğu zaman mutlak bir eşitlik söz konusu değil dolayısıyla sen de zaten dolaylı yönden eşitliği kabul etmiyorsun Aynı şekilde Allah Azze ve Celle de kendi hikmetinden dolayı ve çeşitli illetlerden dolayı Allah katındaki hikmetteki bulunan hikmetin içerisindeki illetlerden dolayı Allah Azze ve Celle de bazı kulları eşit görmüyor. Bu açıktır yani. Kur'an'da eşitliği emreden tek bir harf bile gelmemiştir. Kur'an ancak adaleti emretmiştir. Adalet kelimesinin gönüllerde daha çok kabul gördüğünü bulursun. Bu hususta dikkat çektim. Çünkü bazı kimseler söyledikleri şeyin ne anlama geleceğini, o kelimenin kimin hakkında kullanıldığını ve kullanan kimsenin hangi manada kullandığını düşünmeden ağızlarına geldiği gibi konuşurlar. Bu ayette de daha önceki ayette geçen isim ve sıfatlar vardır. Üçüncü ayet. allah Teala'nın şu sözüdür. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَق۪يمُوا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ onlar size karşı dürüst davrandıkları sürece siz de onlara karşı dürüst davranın. Çünkü Allah mutlakileri sever. Tövbe yedin. Ma şartı yedin. Şart fiili istikamudur. i̇stikamudur. Cevabı ise festakimudur. Yani kendileriyle mescidi aramda anlaşma yaptığınız kimseler sözlerinde dururlarsa siz de onlara verdiğiniz sözde durun demektir. Bu şart cümlesi mantukuyla lafzıyla şunu gerektirir. Onlar bize karşı dürüst davranırlarsa bizim de onlara karşı dürüst davranmamız ve onlara verdiğimiz sözde durmamız gerekir. Mefhumu ve manasıyla ise onlar bize verdikleri sözü tutmazlarsa biz de onlara verdiğimiz sözü bozarız demektir. Onlar size doğru davranırsa siz de doğru davranın bu lafzın mentokudur diyor. Bizzat orijinal sözdür. Ama bu lafızdan anlaşılan kısmı vardır ki ona da mefhumu diyorlar. Anlaşılan kısmı da ne? Size eğer doğru davranmazlarsa siz de doğru davranmayın. Halbuki ayetin bizzat lafzında size doğru davranmazlarsa size doğru davranmayın sözü yok. Ama mefhum olarak ne? Var. Lafız olarak yok ama mefhum olarak var. Oğlum eğer sınavı geçersen sana oyuncak alırım. Doğru mu? Evet. Sonra oğlu geçmediği zaman mesela adam oyuncak almıyor onunla. Çocuğun şöyle bir itiraz hakkı yok. Ya baba sen bana niye oyuncak almadın? E oğlum ben sana sınavı geçersen oyuncak alırım demedin mi? Tamam baba öyle dedin de geçmezsem almam demedin ki diyemez çocuk. Neden? Çünkü babanın o sözünün lafsen olmasa da mefhum olarak bu anlamı, bu anlamı içerdiği bellidir. Evet. Sözleşme yapılanlar üç kısmı ayrılırlar. Bir, sözlerinde duranlar ve kendilerinde güvende olduklarımız. Tabi bu mefhumu hüccet görenler için o da üç mezheptir. Hanefi mezhebi mefhumu itibar almıyor. İtibar almamasına da kendileriyle alakalı gerekçe söylüyorlar. Mesela diyorlar ki ribayi kat kat yemeyin. E şimdi ben kat kat değil de az yiyebilir miyim? Bu ayetin mefhumundan anlaşılıyor. Evlerinizde oturan üvey kızlarınız evlenmeyin. Be evde değil de üst katta otursa evlenebilir miyim? Çocuklarınız e, işte fakirli korkusuyla öldürmeyin. Fakirli korkusu öldürmesi öldürebilir miyim? Diye itirazlar getiriyorlar bir sürü ayethanifiler. Dolayısıyla diyorlar mefhumu böyle kabul edersek bir sürü problemle karşılaşıyoruz. O yüzden mefhumuna yapalım. Def diyorlar. Cumhur da onlara cevap veriyor. Onlara tekrar cevap veriyor ve böyle uzuyor gidiyor. Evet usulü meseleleri devam ediyoruz inşallah. Sözleşme yapılanlar üç kısma ayrılırlar. Bir, sözlerine duranlar ve kendilerinden güvende olduklarımız. Bizim de onlara karşı dürüst ve güvenir olmamız gerekir. Çünkü allah Teala onlar size karşı dürüst davrandıkları sürece siz de onlara karşı dürüst davranın. Çünkü Allah mutlakileri sever. tövbe de buyurmuştur. İki, hainlik edenler ve verdikleri sözlerini bozanlar. Bunlara verilen sözde durmanın bir anlamı yoktur. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozar ve dilinize dil uzatırlarsa o küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Tövbe 12. 3. Bize karşı dürüst görünen fakat hainlik etmelerinden korktuklarımız. Yani hainlik yapmak istediklerine delalet eden bir takım ipuçları da. Bunlar hakkında allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer bir kavmin... Sözleşmeye aykırı bir hainlik yapmasından korkarsan savaştan önce aynı şekilde anlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Enfal 58. Yani sözleşmeyi yüzlerine at ve bizimle sizin aranızda hiçbir anlaşma kalmamıştır diye. Bir kimse onlar anlaşmal, anlaşmalı oldukları halde anlaşma nasıl bozulur derse şöyle deriz. Kıyanet korkusu sebebiyle. Bunlara güvenemeyiz. Çünkü bir gün sabah erkenden bize saldırabilirler. Bunlara anlaşmayı bozduğumuzu açıkça yüzlerine bildiririz. Anlaşma devam ettiği sürece onlara ihanet etmeyiz. Çünkü eğer Müslümanlar onların ihanetinden korkarız ve onlara ansın saldırırız derlerse bunun haram olduğunu söyleriz ve anlaşmayı bozduğunuzu onlara söylemedikçe saldırmayın deriz. Zaten Siyer'de de maruftur. Medine yerleşirdikten sonra etraftaki bazılarının ihanetinden, yanlışından, korkulduğundan dolayı bazı taarruzlarda bulunması falan meşhurdur. Beni kurayız olayı da tam olmasa da o da delalet ediyor zaten. Evet. El-Muttakîn yani muttakiler Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından sakınarak onun azabına korunanlardır. Takva'nın tarifi konusunda söylenen şeylerin en güzelim, en kapsamlısı budur. Bu ayette de daha önceki ayetlerde geçen isim ve sıfatlar vardır. Dördüncü ayet. Allah-u Teala'nın şu sözüdür. İnne Allahu yuhibbul tevvabine ve yuhibbul mutetahhirin. Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Bakara 122. Tevvap, tövbe kökünden gelen bir mübalağe kalıbıdır. Yani kastı tevvap, tövbe kökünden gelen mübalağe kalıbıdır. Faal kalıbı mübalağe ifade eder. Mesela adam, yani kıyasi olarak düşünelim. Gadib kızan demek. Gadab çok fazla kızan. Değil mi? Ekele yedi, ekeleyen ekel, ekel. Fazlaca yiyen bunun gibi yani kıyas babında söylüyorum. Bunun gibidir. Tevvap kalıbı, mübalağa kalıbıdır. Evet. Tevvap, tevbe kökünden gelen bir mübalaga kalıbıdır. Tövbenin manası Allah'a çokça rücu etmek demektir. Tövbe, masiyeti terk edip Allah'a itaat etmektir. Tövbenin beş şartı vardır. Bir, Allah'a karşı ihlaslı samimi olmaktır. Yani kişiyi tövbe etmeye sevk eden şey Allah korkusu ve sevabı olmalıdır. 2, işlediği günahtan dolayı pişmanlık duymalıdır. Bunun alameti, bir daha o günaha düşmemeyi temenni etmesidir. 3- Eğer bir harama işlemişse, onu terk ederek veya bir vacibi terk etmişse ve onu telafi etmek mümkünse, telafi ederek günahtan tamamen sıyrılmaktır. 4- O günaha bir daha dönmemeye azmetmektir. 5- Tövbenin kabul olunacağı bir vakitte yapılmasıdır. Bu vakit, Kişinin Sekerat-ı Mevti'nden yani herhalde ölümünden Hı -hı. önce ve güneşin battığı yerden doğmasından önceki bakıcı. Sekerat-ı yani ölüm anı artık böyle kargara gelmiş çıkıyor onunla alakalı. Ölümle burun buruna geldikten sonra veya güneş batıdan doğduktan sonra tövbe ederse bu tövbe kabul edilmez. Tevvap çokça tövbe eden demektir. Malumdur ki çok tövbe çok günah gerektirir. Bundan anlarız ki günah çoğaldıkça her bir günahın tövbe eden insanı Allah sever. Bir yani te, bu 5 şart bulunduktan sonra aynı günah ne kadar dönersen dön tövben sahihtir. Evet. Bunda icma vardır. Evet. <gülüyor> bir de günah işleyip bundan dolayı bir, te, bir defa tövbe eden kimse Allah'a daha çok sevinmedir. Çünkü günahları çoğalan ve çok tövbe eden kimseyi Allah sevince, günahları az olan kimseyi tövbe sebebiyle Allah sevmesi daha evladır. Allah çok temizlenenleri sever. Bunlar bedenlerindeki maddi ve manevi pisliklerden ve temizlenmesi gerekli şeylerden temizlenenlerdir. Yani burada şunu söylemiş söylemek istiyor. Allah temizlenenleri sever. Bu manevi kirlerden temizlenmeye de temizlenme denir. Hissi necasetten de kirlerden de temizlenme denir. Hangisi? E, sınırlamadığı için Allah bu ikisinden bir tanesini ikisine de hamle olunur diyor. Dolayısıyla Allah temizlenenleri sevenlerden kasıt hem manevi hem de maddi yani hissi olarak temizlenenleri kapsar Demek istiyorum Nusayr, evet. Burada dış ve iç temizlik birleştirilmiştir. Allah çok tövbe edenleri sever. Sözüyle iç temizliğe, Allah çok temizlen temizlenenleri sever. Sözüyle de dış temizliğe işaret edilmiştir. Bu ayette de daha önce gayet adı geçen isim ve sıfatlar vardır. Beşinci ayet. Allah Teala'nın şu sözüdür: Kul in kuntum tuhid buun Allah'e fettemiğoni De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki o da sizi sevsin. Alim Alimler bunu mihne, imtihan ayeti diye isimlendirirler. Çünkü bir grup insan Allah'a sevdiklerine iddia ettiler de allah Teala da peygamberine onlara şöyle demesini emretti. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki o da sizi sevsin. Bu Allah'ı sevdiği iddiasında bulunan herkese eğer Allah'ı sevmekle samimiyseniz peygamber ve vesselama uyun denilerek yapılan bir meydan okumadır. Bu sebeple kim? Allah Resulü'nün dininde, dininde o dinden olmayan bir şey uydurursa ve uydurduğu şeyle birlikte ben Allah ve Resulü seviyorum derse ona şöyle deriz. <gülüyor> Bu bir yalandır. Eğer sevgine samimi olsaydın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurdun ve onun dininden olmayan bir şeyi onun şeriatına sokarak onun önüne geçmezdin. Kim Allah'ın Resulüne daha çok uyarsa Allah onu daha çok sever. Allah'ı sevdiği ve ibadetlerini eda ettiği zaman Allah da onu sever. Hatta allah Teala ona Karşılık olarak yaptığı şeylerden fazlasını verir. Bir kutsi hadiste allah Teala şöyle buyuruyor. Kendi nefsinde beni zikreden kimseyi ben de kendi nefsinde zikrederim. Allah'ın nefsi bizim nefislerimizden daha büyüktür. Beni bir topluluk içinde zikreden kimseyi ben onlardan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Yine bir kutsi hadiste şöyle buyrulur: Bana bir karış yaklaşan kimseye ben bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşan kimseye... Ben bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelen kimseye ben koşarak gelirim. Bukhari, Müslim. Koşarak demek ne kadarsa Allah alam. Her vele Her vele nedir? Yani hızlıca değil mi? Ermenice daha çok. Anne yani, tavafta her vele diyoruz ya. Koşma ile yürüme arası. He? Değil mi? Koşma ile yürüme arası. Neyse Allahu alem. Yani şimdi onu uzatamayız. İsim sıfatlarda bir şeye bakmıştık herhalde. Kavalli, onu anlatmıştık. Evet. Bu durumda Allah'ın vereceği karşılığı senin amelinden daha çoktu. Bu ayette de daha önceki ayetlerde geçen isim ve sıfatlar vardır. Tamam burada bırakalım. Altıncı ayet mi? Yani altıncı ayet. Orada Say, bırakalım. Allah'u alem sallallahu ala nebiyyine Muhammed.